Faziletler Bahsi Bölümü. Bölüm 180. Kur'an Okumanın Fazileti. Hadis 991. Ebu İmame, Allah ondan razı olsun, ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an Kıyamet Gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir buyururken işittim demiştir. Hadis 992. Nevvas İbn Seman Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an ve hayatlarını Kur'an'a göre ayarlayanlar kıyamet günü mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimseler hakkında hayırlı şahadette bulunup savunabilmek için mücadele ederek o kimselerin önlerine gelirler. Buyururken işittim. Hadis 993. Osman İbni Affan'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen ve öğretendir. Hadis 994. Ayşeden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kur'anı gereği gibi güzel okuyan kimse, Allah'ın peygamberlerine gönderilen elçi, itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek, zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Hadis 995 Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kur'an okuyan mümin turunc gibidir. Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur, tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan fesleyen gibidir. Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık, Ebu Cehil karpuzu gibidir. Kokusu yoktur ve tadı da acıdır. Hadis 996 Ömer İbni Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah, şu Kur'an'la, amel edip hayatlarını onunla ayarlayan toplumları yükseltir onun izinden gitmeyip onu arkalarına atanları da alçaltır hadis 997 İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sadece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 onun yolunda harcayan kimsedir. Hadis 998 Bera İb'ne Azib, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Kehf suresini okuyordu. Yanında atı da iki iple bağlı duruyordu. Bu adamın üzerine bir bulut geldi ve ona yaklaşmaya başladı. Atı da bundan ürktü. Sabah olunca adam bu durumu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o nedir? Rahmet ve huzurdur. Kur'an okuduğun için inmiştir." buyurdu. Hadis 999. İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da, on sevaptır. Ben size, elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis, elif, başlı başına bir harf lam aynen bir harf mim de ayrıca bir harftir hadis bin İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kalbinde kafasında hafızasında hiçbir ayet bulunmayan kimse Harap olmuş biri ev gibidir. Hadis 1001. Abdullah İbne Amr İbne Asdan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an oku da yüksel. Okuduğun nispetle cennet basamaklarından yukarı çık. Dünyada ağır ağır okuduğun gibi şimdi de ağır ağır oku. Şüphesiz senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin son noktasıdır. Ne kadar okursan o kadar yükselirsin.